Allahü Teala, Aziz, Aüzbu fi Lüte'l Kadir. Vma azdan kemal Lüte'l Kadir. Lüte'l Kadir, Khayrün min alfi şehr. Tenzelü Malaiketü Ruhu fiyah bi az Rabbim min kullu Emrül Sallam. Hiya hatta metlaif Fajr. Sadek Allahül Göğüsleri imanlı olan müminler. Rahat oturunuz. Eğer diz çökmek kudretine malik değilsen oturup, bağdaş kur. Rahat otur ve rahat hukbeyi dinle. Ayakların ağırken hukbeyi dinleyemezsin. Uyuma. Uykuyu da terk et. Uzun bir uykuya yatacaksın. Yakın bir zamanda. O o uyku gelmeden hemen uyuma. Münasebetlerimiz allah Teala ile bu Ramazan ayındaymış, bu sır, bu ı İlahiyye. Yani semali kitaplar, gökten inen kitaplar, peygamberlere inen kitaplar var gökte. Onlar daima Ramazan ayında peygamberlere nazil olmuş. 100 suhuf, dört büyük kitap. Bir tanesi müstesna, bütün yüz suhufun, o üç kitabın zübtesi, Kur'an-ı Kerim, elimizde bulunan kitabullah. Kur'an ki, ne bir harfi fazla, ne bir harfi noksa. Resul-ü Ekrem'e nasıl nazil olduysa öylece mahpus. Hafızı yani muhafaza edeni Hazreti Allah Celle Celaluhu zaten üzerine almış. Diyor ki diğer kitapları ben insanlara terk ettim bıraktım. Onlar kitapları muhafaza edemediler. Benim kitaplarımı ne yaptılar? Refolum yaptılar, karıştırdılar. Elleriyle yazdılar. Allah tarafından geldi dediler. Rahamlar, papazlar, rühmanlar. Kur'an'ı kendi üzerime aldım. Kıyamet gününe kadar Kur'an'ı ben hissedeceğim. Yani bir gün gelir, o gün hatiplerin dili olur Cuma gibi kutbede. Hafızların kalbinden Kur'an silinir. İşte o gün sondur artık. Ondan sonra yüz sene kurtulurlar. Dinden Allah'tan, peygamberden, camiden filan. Allah'a, peygamberi, dini sevmeyenler kurtulurlar. Hayvanlar gibi yaşarlar. Emellerine nail olurlar. Yerler, içerler. Sonra yüz sene sonra ansızın bir gün Efendim, o orada zina ederken, orada içki içerken, oradan dilir düverken, gökyüzü çatar ortasından, semavat yarılır, yıldızlar dökülür, güneş verir. Bu nasıl olur mi? bunu ilk Yaradan Allah onu yapmaya yıktan sonra yapmaya gerek kadirdir, yıkmaya yapmaya kadirdir. Hidayette hiç modeli yoktu bunun, allah Teala bunu halketti, bu işi. Seni ve beni ve güneşleri ve yıldızları da ayları. Onun için allah Teala'ya hiçbir güçlük yoktur. Fıza arada şey en en yekunu de hüküm Biz bir şey mürahetik mi o şey biz ol deriz o şey zahir olur. Bitti o kadar. İtiraz yok. Yalnız insanlara ve iblis'e, iblis'te ve insanlarda efendimiz şey vardır, itiraz vardır. Onları da serbest bırakmış Hazreti Allah Dünya yüzünde. İsteyen kavur olsun, kafir olsun isteyen mümin. Ben şahit müminim ve ben şayet elektrüm. Onunla hesabını sorarız diyor Hazreti Allah bırakacağım böyle serbest. Çünkü en yüküm mahsen Böyle bırakacağım. Sonra bu perde kapandığı mı ikinci perde açılacak. O vakit herkesin ne yaptığını, neye marik olduğunu, oraya ne götürdüğünü, dünyaya ne işin geldiğini anlar. Fakat iş değil bu. Müminler alay nde yine yüksek derecede alaiyye nde cennetu aliyada rızaya, ridvana, cemale giderler. Kafirler kafirler de Allah'tan uzak olarak nara sevk olunurlar. Bu böyle olacaktır. Bitti orada. Hiç. Senin inkarın bunu kaldırmaz. Sen ister inan, ister inanma Allah'ın dilediği ve dini Allah'ın dediği olacak Bitti orada. Allah'a ile kul arasındaki merbutu yer işte kitap. İşte en büyük, mühim olan kitabımız Kur'an-ı Azimüşşan. Bu da Ramazan'da Kadir gecesinde Leyla-i Kadir'de Peygamber Ezişan Efendimiz Hazretlerine Sultan-ı Enbiya'ya Nebiler Sultanına, kainatın efendisine, Allah'ın sevgilisine, sevgisi aleme Kadir Gecesi nazir olmuştur. Kur'an'a Kur çok hırnakar olduk. Evinde bir tane bulundur mutlaka. Ben okumasını bilmiyorum deme. Duvarına as bir tane. Ve yani bir. Yahut her gün yapabileceğini her gün çıkar. Okumasını bilmiyorsan eğer i̇bn abdesti olarak Kıbrı'ya karşıdır, sayfalarını karıştır. Kur'an'a bakan gözler, Kur'an'ı gören gözler, Kur'an'a bakan gözler, Kur'an'ı okuyan diller, Kur'an'a bakan yüzler cehennemde yanmaz. Okumasını bilmesen dahi sayfalarını böyle çevirsen, Allah ziyaret sevabı verir. Ziyaret sevabı. Hazreti Osman İbni Affan kendisine hilafet tercih edince, Kur'an-ı Kerim'i mı çünkü devlet işleri var, Kur'an-ı Kerim'i açar, sayfalarına bakar, öyle gideriz vazifesine. O da ziyaret sevabı şimdi, ziyaret sevabı. Hele ayatü beyinatı, diğer ayatü beyinatı görüp de onları okuyabilirsen, ne mutlu şu Kur'an-ı Kerim'e ne kadar edersek Allah bizi o kadar yükseltir de yüceldir. abay ecdadımız hürme etmişler, yükselmişler, yücelmişlerdir. Bir evde Kur'an-ı Kerim var, ona eden kişiyi Allah fakir etmez. O haneye fakir fikar İfaka ilmez. Fakir olmaz o yani. Bilmese dahi yokma senin. Bir kıssa. Bir cemaat toplanmışlar, oturuyorlarmış. Bir zat oya gelmiş, elini açmış. Ben hafızı ı bana yardım edin demiş. O toplulukta oturan bir zat demiş ki, mecusiymiş kendisi, İslam değil. Ateş perest, ateş beder. Demiş ki, bu adam ya hafız değil, yahu fasık bir adam demiş. Hafız olsa dahi fasık. Yani günahkar. Günahını aşikara icra eden, Allah'ın emirlerini dinlemeyen, Allah'ın nihilerinden kaçınmayan, Allah'ın menetiklerine yapan, emirlerini dinlemeyen böyle bir adam buluyormuş. O meyusi. demiş ki nerede biliyorsun? Ben bir sayfa Kur'an buldum, evime götürdüm, astım. O günden itibaren demiş, Cenab-ı Allah beni dünya sıkıntısına koymadı. Bu hafızı Kur'an olsa Allah bunu böyle dilendirmez demiş. O mecusi. Hakikaten bakmışlar adam hafız değilmiş İki, oturduğu bu toprakların sahibi, ilk sahibinin Kur'an'a hürmetinden dolayı Hak Teala'nın bu devletin kurulmasını ve tebellinin verildiğini sana anlatacağım şimdi. Söylemişimdir ama gene söyleyeyim size. Bir duymamdan gençlerimiz duysunlar. Kayya şeridi geldi Anadolu'ya. Baktı iki ordu harp ediyor. Türklerin adetleri İslami bir adettir. Yani İslam'dan evvel de bazı ahlakları İslami, İslami emirlere uyan. Yaşlıya hürmet, zayıfa, rahmet ve yardım. Anaları böyle. Kur'an'a uyuyor. Kadına hürmet. Tukaraya ikram. Musafire ikram. Baktı ki orada harb ediyor. Bir taraf mağlup oluyor. Dediler ki nereye yardım edelim? Mağlup olan yardım edelim dediler. Hayi aşireti. Süvariler girdi harbe. Öteki tarafı tenkil ettiler. Yani Galifilerin tarafı tenkil ettiler. Mağlup etten kaçırdılar onu. Meğerse mağlup olanlar Selçukilermiş. Selçuk hükümdarı Ertuğrul Bey'e Biricik tarafında Dominç eylesini verdi. Bizans huyuna getirdi koydu onu. Yer verdi dedi ki Bizans'ına harbet. Toprağına al Bizans'ın yani Kabe'lik. Ertuğrul Bey öldü, oğlu Osman Bey onun yerine karı reisi oldu. Oldu fakat bir türlü bir birlik toplanamıyor ortaya. İtilaf aralarında yaşamıyorlar bir türlü. Osman Bey babasından aldığı mesraat ile, ülema ile, meşayi ile görüşüyor. Şeyhlerle, ülema ile yükselmiş, Allah'a kurbiyeti olan cevaat ile görüşürmüş. Onların duasını almaya çalışırmış. Sen de öyle yap. Yaşlı insanların duasını al. Mazlum kişilerin duasını al. Bedduasını değil. Kafirin duası kabul olmaz. Eğer zulüm gördüyse Allah'la arasında perde yoktur. Duası kabul olur. Kimseye zulmetme ha. Hatta bir sineye, bir fareye, bir yılana, bir akranı zulmetme. Öldür fakat zulmetme. Zulüm iyi bir şey değildir. Allah'ın sevmediğidir. Allah zalimlere yardımcı değildir. Hatta zulm edersen eğer düşmana karşı düşmanına yaptığın zulmü Allah senin karşına koyar seni mağlup eder sonra. Osman Bey Şeyh bali Hazretleri'ne gidiyor. Kendisiyle görüşüyor. Hazretler. Oradan Hacı Hünkar-ı geliyor. Görüşüyorlar. İlk seri zamanlarda bir akşam gene Şeyh Edebali Hazretleri'ne gelmiş ziyarete konuşmuşlar. Gece yarısına kadar Nusru'nun de demiş ki Şeyh Edebali Hazretleri Osman Bey Gece geç ol demiş, burada yat demiş, evetmiş orada dövüşlerden birisine. Yatağım benim yatağım, Osman Bey'e açın demiş, yapın demiş, şeyhler yatağını açtırmış. Osman Bey odaya girmiş, yine tezze bakmış, duvarda bir Kur'an-ı Kerim asılı, yüz kesesi içerisinde Kur'an asılı duvarda. İyi dinle, hikaye anlatmıyoruz olan hadise Hemen onun karşısını görünce öyle yatmamış Osman Bey, karşısında sabaha kadar ayakta. Kıyamen böyle hürmeten böyle durmuş. Kaç saat durduysa. Sabahleyin kapı çalınmış namaza demişler. Tabi müminler seher vakti yatmazlar. Aşıklar seher vakti yatmaz. Öyle insanlar ben gördüm ki hiç daha üzerine güneş doğurmamış, doğdurmamış. Senin de deden öyleydi deden herhalde. Bak düşün bakayım karıştır. kitapları karıştır dedenden hamile meşk Deden hiç üzerine güneş doğurmazdı. Namazında, abdestinde özü doğru, sözü doğru her şey güzel. Saf, temiz, kalbide kötülük yok. Sen de öyle ol. Tertemiz, güveç sığmayan Allah kalbe tecelli etti. Kalbin temiz olmazsa Allah tecelli etmiyor o kalbe. Kalbini tatil et, Allah'ın sebebi çifatlardan temizle kalbini. Namaza demişler, Namaza çıkmış, için çıkmış. Bakmış, yatağa toplumak için çekebiliriz gibi. Bak bu citağı hiç yatılmamış. Gelmiş söylemiş ya şey Edebiyaz Hazretleri'ne demiş. Osman Bey hiç yatmamış yatağı demiş. Öyleydi. Sonra namazdan sonra demiş ki Osman Bey acaba yatakta bir yani çirkin bir şey mi gördünüz demiş yatmadınız. Estağfurullah demiş. Uyumamışsınız neden acaba? Biraz yatın demiş. Demiş ki efendi demiş. duvarda Kur'an-ı Kerim vardı. Biz cedlerimizden almış olduğumuz nasıl budur ki Kur'an tarafından ayağımızı uzatmayız. Onun için ne yaptın? yapdolmuş demiş Kur'an'a. Hürmeten, edeben. Başka bir odaya yatak yapmışlar. O sonbiri yapmış. O sonbey bir rüya görmüş. Rüyasını göğsünden bir ağaç çıkmış. Semaya yükselmiş. Dalları şarkı garmış, şimali, cenuhu, güneyi, kuzeyi, doğuyu, batıyı kaplamış. Altında şehirler, nehirler, rengarenk insanlar, denizler, Efendim kasabalar, kentler girmiş böyle rüyasında. Sonra uyanmış Hazret. Acayip rüya. Gözünden çıkan ağaç semaya yükseliyor, dalları her kapılıyor. Altına denizler giriyor, renkli renk insanlar giriyor. Demiş efendim bir rüya gördüm efendim demiş, Şimdi yattım. Hayır inşallah, söyle bakayım Osman Bey. Anlatmış rüyasını. Demiş böyle böyle bir rüya. Demiş ki bir şartım var, sakın beni ayaklamadın. Hayır ola. Kızımı alırsan eğer taht-ı nikahına rüyanı tabe ederim demiş. Şimdi bu şeref bize dahi et Bu handa yürüldü bu. Ama demiş, sizlerden sonra ben de alırım demiş. Terim-i İstetkâhîler'e demiş. Size davat olmak için bir şeref ver, demiş. Osman Bey, Allah sana bir mülk verecek. Şarkı, kalbi, şimali, cenehu hepsini zapt edeceksin. İki deniz senin havuzun gibi olacak. Rengarenk, insanlara ayrı insanlar senin o ağacının altına giyilecekler demiş. Neden? Kur'an'a yaptığın hürmetten dolayı demiş. Allah sana bu gücü ver. Öyle olmadı mı? Bak hala onların zaptettiği yerde oturuyorsun burada İstanbul'da. Abay-ı ecdadı. Kur'an'a hürmeten bu. Bakıyorsun Ezan-ı Muhammed'i okunuyor. Sen televizyonunu, radyonu kapamıyorsun. Yapma öyle. Doğru bir şey değil bu. Cüneyd-i diyor ki efendiler Cüneyd-i kim biliyor musun? Allah'a takarrüb etmiş büyük velilerden. Çok büyük velilerden. Seyyid-i ederler. Sizizde bunu bilenler vardır Selahaddin-i Sofiye'yi. Diyor ki Bağdat şehrinde ezanlar okunduğu vakitte Sübehan'ın neyleri durmuyordu. Ya çalıyorlardı ezana karşı. Allah diyor kalbini hasel gönderdi. Kavun Muhammed'e ateşliyor. Hülagü geldi mahvedecek şimdi Edep lazımdır, terbiye lazımdır. Hele din, din İslam, edep dinidir, terbiye dinidir, ahlak dinidir. Hele Kur'an'e bile, İslam'a, hatta Hristiyanlara bile. Değil ki Ramazan gününde ciger içmek, ümmeti Muhammed'e karşı, kardeşlerine karşı, Müslüman kardeşine karşı. Hristiyanların Peyrezin dahi onların karşısında et yememelidir insan olan kişi. Terbiye bu iktidar ettirir. Çünkü onlar madem ki canlı hayvan yemiyorlar. Edeb bakımındandır o. İnsanın en büyük düşmanı ölse, komşusu olsa, düşmanı da olsa, insansa çalgı çaldırmaz. Sükut eder. E düşmanım, düşmanlarım öyle değil. Bugün ona ise yarın sana. Kurtulan yok hiç. O Ahmaklar ölüme sevinirler. Bugün ona yarın sana. Öbür gün bana. Bu sırayla bu? Ben bu camiye geleli hemen hemen 30 küsür sene oldu sevaz ediyorum burada. Birkaç sefer boşaldı burası. Birkaç sefer boşaldı bu cami. Cemaat değişti yani. Ne oldu? Başı camiye gitmediler. Eden'e kapıya gittiler. Allah'a gittiler yani. Onun için müminler ibadet ve taatınıza bakınız. Şimdi gelelim. Kadir'den biraz bahsedeceğim. Beni affedin bugün Ramazandır. Zaten bak Ramazan da bitti işte. Bu son, son Cuma gibi bir şey, bir Cuma'mız daha var ama bu son Cuma. Ee, Arif'e günü pek halk bulunmaz yani, kaçarlar giderler ederse. Allah'a mühtaç değiller o günde bugün. <gülüyor> Yahu ben ne söylüyorum biliyor musun? Allah'a mühtaç olduğun kadar Allah'a secde et, Allah'a ibadet eyle, Allah'ı Allah. Ateşe tahammül edeceğin kadar günah işle. Sana iki tavsiyem var mühim tavsiyelerim. Birisi Allah'a mütehac olduğun kadar Allah'a ibadet kıl. Bir tavsiyem de ateşe tahammül edeceğin kadar günah işle. O kadar. Bu sözlerimizin hepsi sahih olacak. Senin yok zannettiğin var olacak. Var zannettiklerin yok olacaktır. Yakın bir zamanda. Şimdi hudda görüyorsun cami yüzünce ama yakın bir zamanda tek başına seni bir kabre koyacaklar. Ey gençler size söylüyorum. Gençliğine güvenme. Biz de çocuktuk gençlik. Ölenler de gençti. On binlerce sene ölenler de genç yaşadılar dünyadan gittiler. Hep mülakat olacağız. Onun için aklımız başımıza alalım üvener. Günahtan, isyandan bir şey çıkmaz. Onun nihayet nedametdir. Günahın sonu ya mahkemede, solu alırsın ya büsane'de, ya mezarlıkta. Nihayeti bulur. Yahut cehennemde. Günahın nihayeti bulur. Hak yola gel. Allah yoluna. Dilini, elini, berini Allah'ın emirlerinden koru. Allah'ın emirlerini seve seve yapmaya çalış. Yalnız ibadeti, mücerde, tırmızı yapma. Bu bir iman rahmetidir Allah'ın da sevdiği iştir Bu ama devam ediniz bunu. Bırakmayın ibadet ve taatı. Siz şeytanlara aldanmayınız. Kalbin temiz olsun. Sen bakma o ne baskılıyor da bilme. Onlar İblisler hepsi öyle söyleyenler. İnsan şeytanlardır onlar. Hem kalbin temiz olsun hem de Hakikaten yakışmaz. Bir adam namaz kısın, yalan söylesin, sahtekar olsun, namaz kılsın. Yakışmaz o. Zaten öyle adam Allah'a kurvet edemez. Onu, o namaz Allah'a götürmez. Allah'tan taklaştırır. Hayır. Ama mümin mümin hem içi temiz hem dışı temiz olmalıdır. Şimdilik, Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Mümin, Ramazan-ı Şerif'in 27'sinde Leyla-i Kadir olarak işte imzal olmuş, peygamberimize inmiştir Kur'an-ı Kerim. Şimdi Müslümanlar Allah Kadir'i gizlemiştir. Kadir gecesini. Bak benim sözlerime dikkat edin de kulak verin bana. Çok mühim şeyler söylüyorum size. Kadir gizlidir. Peki 27'sinde yapıyoruz efendim. Kadir'i ihya ediyoruz o geceyi. tür Kadir 3 kere ve mağaz 9 harf. 3 kere 20 yeri yapar. Onun için harfler sayısı yapmışlar bu işi. Ümmeti Muhammed o akşam ütede olmuşlar. Aynı gece -i kadir i Kadir'i icra ediyorlar. Ama gizlidir Leylet-i Kadir. Ben size hakikati söylüyorum. Diyor ki bir veliyullah ben 70 sene ömür yaşadım. Biliyorum yani. Ömrümde iki defa leyle-i kadere isap ettim. Ramazan'ın 27'sinde tesadü etti para diyor. Halbuki başında başındaysa senin bir kadir, kadir gecen vardır senin. Herkesin kadri ayrıdır. Allah indinde. Allah'ın ismi azamı da öyledir. Allah'ın ismi azamı, hepsi ismi azamdır. Allah'ın ismi eskar olmaz, küçük olmaz. Ama herkesin bir ismi azamı vardır. Sen ne vakit ki tövbeye girdin, Allah ile mülakat ettin, senin kadirindir o gece. Dinle bakayım beni. Allah kadiri gizlemiştir. Niçin? Kullarım bana, bütün Ramazan geceleri bana ibadetsinler. Çünkü leyla Kadir, Allah'ın bildirilene göre, leyla Kadir, hayır min elfi şehrin. leyla Kadir o gece bin aydan Allah'a daha hayırlıdır, daha sevgilidir. O geceyi Allah bize vermiştir. Ümmeti Muhammed'e. Hazreti Muhammed'e Allah ne kadar seviyor ki onun ümmetine bu geceyi vermiştir. Zaten bunun sebebi şu. Beni İsrail'de bir adam 80 küsur sene düşmana kılıç vurmuş. 80 küsur sene namaz kılmış, oruç tutmuş, düşmanla cenk etmiş. Bunun kısıtını Cebrail Peygamber'imizi peygamberimize anlatınca Efendimiz e, Eshab-ı anlatınca Eşhab-ı Kerim'e ne der yanlış bizim ömrümüz kadar uzun değil ki. Eyvah biz bu adamların makamına çıkamayız dediler. Allah bu ayet indirdi. İşte ben Kadir Gezi'ni verdim. O gece ihya ederseniz 80 aydan daha sevgilisin için daha hayırlıdır dedi. O Musa'nın ümmetiydi. Sen Muhammed ümmetisin. Hakim bu. Bize iştanınmış bu gece. Ama gizlemiş Allah. Belki Ramazan'ın içinde, belki dışında. Şimdi her sene 10 gün Ramazan evele geldiğine göre Ramazan'ın harcında olabiliyor, kalabilir. Şöyle alalım. Bir konak var. Bu konağın 365 odası var. Sana daha böyle daha açık alacağım. 365 odası var. Bir odasında cevahir dolu. Diyorlar ki kim açarsa cevahir onundur diyorlar. Bir adam gitti, bir oda açtı. Yetesadüf etti, yahut etmedi piyango gibi. Kim bu? Kadır gün oruç tutar, kadir, oruçlar, kadir namaz adam. Bir oda açtı çünkü o. Bir zat var, 30 odayı açtı. O da piyango gibi. Yetesadüf etti, yahut etmedi. Ama bir adam 365 odayı açarsa, yani bir sene 365 gündür, Ramazan 30 gündür, ona misal veriyorum odaları, güne misal veriyorum. 365 odayı açtı mı, mutlaka o defi ne yaz gelecek. Yani bir adam bir sene Cenab-ı gece ibadetine devam etse, yani gece ibadeti sabahlı namaz kılın anasını değil, yasıyı cemaatle kılsa, yasın namazını kılsa, günün üzere ibadet taatını bulsa mutlaka Allah'a iyi ye, kadere yetişecektir. Çünkü senenin bir günüdür. 80-200 senelik ibadetten Allah'a daha sevgiledir, onun için daha hayırlıdır. Acaba atabildim mi? Ama ümmet Muhammed yirmi yedi Ben de siz yurdan istirak ediyorum. Ola ki Cenab-ı Hak onların hürmetine, cümle ümmet Muhammed'in hürmetine bizi ne yapar? Affedebilir. Âmenna vassabdakna. Tezü müziği. Ama arif olunuz, yaşadığın her geceyi kadir bil. Yaşadığın her günde bayram bil. Ve Allah ile mülakat yap. Bir adam inanarak kadri ihya ederse, kadir gecesini de kadir gününü ihya ederse, o kimse anasından doğduğu gibi pir bak olur. Hiç günahı kalmaz. Kul hakkı müstesnadır. Hayvan hakkı, kâfir hakkı kul hakkı müstesnadır. Ondan gelir hesap olur. Kader gecesinin afında istifade etmeyenler şunlardır. İçkiye tövbe etmeyenler, içkiye daim olanlar. İki türlü içki vardır. Bir içki vardır, parasından kendisini özgür eder. Çoluğun çoluğun rızkını oraya verir. Karaciyerini hasta eder. Belki dolacak olan evladı manyak olur, timahaneye gider. Çünkü timahane'de bulunan delilerin ekserisinin babaları saray yukarıda bulunan. Allah'a en makbul olan uzuv insan aklıdır. İnsanın da en kıymetli bulduğu aklıdır. Ona bir noktada bu kavramı şöyle. Padişah birisi timahaneye gitmiş. Kendisi içkiciymiş, içicermiş, Zevk ehliymiş padişah. Hemen hastane doktoru baştabip, ona içki sopası kurunca... Oradan bir delikanlı akıl asisi gelmiş, Karşıda şöyle durmuş. Ve ona uzatmış padişahı. Alsana demiş. Demiş ki alayım ama sultanım demiş. Sana bir soru soracağım. Sorumun cevabını verirsen al içerim demiş. Peki söyle bakayım ne söyleyeyim. Sen demiş onu içiyorsun benim gibi olmak için. Ben içersen kim gibi olacağım olacağımı demiş. Padişah tövbe etmiş. Aklı eriyormuş saksı, içliyormuş kafası. Sen bana bunu veriyorsun demiş. İçiyordun sen benim iyi olmak için demiş. Ama ben içeceğim ben kim iyi olacağım demiş. Gene bir sohbi geçiyormuşum köşenin önünden, timalhanın önünde. İrşad için tabibe doktora söz atmış. Tabi demiş sizde masiyet illetine çare var mı demiş. Doktor durmuş orada bir akıl hastası demiş ki o Sofiye Sofi dur. Cevabı bende onun demiş. Tövbe kökünü İstifar yaprağı karıştırır, kalp havanında tevhid tokmağı ile döversin. İnsaf elenden elersin. Göz yaşında sularsın. aç ateşinde pişirirsin. Kanat kaşığında yersin, bile gelir demiş. Sohbet demiş ki, divanın sözü divana sığmaz demiş. Yürümüş müsaade dinle. Allah aklını elinden alırsa, bütün dünyanın olsa dinlemezler. Sana bir vasıtaydı, sincini atarlar. Ben çok gördüm, içeri gittim, geldim sarıklı olduğum için. Cenaze aldık oradan biz. Milyonları varmış, çağıtmış. Orada dolaşıyor, donzu dolaşıyor evinde. Malı bile fayda vermiş henüz silah. Menfaat vermiş, malı, kasası, kesesi, rütbesi. Git gör, ilbet için. Neyine güveniyorsun? Semadan başına taş mı yalsın bekliyorsun? Yoksa toprak mı seni yüzsün, onu bekliyorsun? Git gör gözünle. Git. Paralarına güvenenler, rütbelerine dayananlar. Gidin görün. Bir mahaneye girin En büyük ders. Beni dinleme. En büyük vahiys aklın başındaysa he. Benim vazu kaç vereder? Filiyatı göreceksin, vazu göreceksin. Git hastaneye hoş. Milyonları var. Bir katıra suç karamıyor, işmiş, kalmış öyle. Aman diyor. Ne istersen vereceğim şundan suyu al diyor. Suyu içemiyor, ökmekmi iyi yemiyor, konuşamıyor. Hep bunlar bizim için. Allah hesabı bilirsin Padişah gitmiş temelhaneye, dolaşıyormuş koğuşları demiş ki, efendim burada demiş aşağı kattı, ben orada aşağı kattı var diyor, aşağı kattı. Ben bilmiyorum mu hamurdan geçiyordum, baktım ellerini çıkardılar yukarı doğru. Çıkar istiyorlar aşağıda. Burası korkunç şeylermiş, saldıranlarmış onlar aşağı katta. Cehennemin derekatı gibi. Cehennemi de burada görebilirsin, cennetini de burada görebilirsin. Gayip değil artık. Demiş şiddetli bir deli olan hastalığı götür beni demiş padişah. Götürmüştük, odası kapalı. Kapıyı vurmuşta, aç kapıyı efendim demiş doktor. Açamam işim var demiş içeride. Ne yapıyorsun demiş doktor. Hesap yapıyorum demiş. Ne hesabı? Ben ölürsem bana kaç parlık kifim sararlar, padişahı ölürse ona kaç parlık kifim sararım. Ben ölürsem benim cenazeme kaç kişi gelir, padişahı ölürse onun cenaze kaç kişi gelir, onu hesap veriyorum demiş. Buldum hesabı buldum demiş. Ben öldüğü vakitte benim makabalarımı sevinecekler. kurtuldu bundan diye dili de. Padişah'ın kefeni benden 60 para fazla demiş. Yalnız onun yerine geçenler onun öldüğüne sevinecekler. Makabımıza kaldı diye. Aha. Gene sormuş birisi geçerken. İçeride kaç kişi varsınız demiş. Kaç, kaç deli var demiş. O cevap vermiş. Dışarıda kaç akıllı var demiş. Aklını başına al. Gençler size söylüyoruz. Eline, beline, diline sahip ol. Uşkur nafile. Sakın ha! İçki, miski, fışkı, mışkı, ödeci şeyleri. Burası nazargah ilahidir. Burayı mehaneye çevirme. Cami'nin kapısına buraya bir getirebilir misin? İmsafın, imanın varsa senin getiremezsin. Bu duvarı Ahmet'e, Mehmet'e örmüştür. Bu camide de Ahri Şerifi yaptırmıştır burada. Sakas-ı izniyle, o da erkek abi. Bunu yaratan Allah'tır. Nazargah-ı ilahidir. Bunu da Allah'tır. Aklını başına. Al. Hemen günahına tövbe ve bir daha yapmak üzere. Allah bütün günahları affeder. Affetmeye günah yoktur Allah. Hele Ramazan şimdi anamızdan doğduğumuz gibi olacağız bayram sabahı. Tert temiz. bir elbise girecek Allah. Peki ne oluyor mu Kadir Gezi? Arife Gezi de unutma sakın ha. Arife Gezi değil ama biz şey Galatasaray Meşhur'da onun için söylüyorum. Dört gece var diyor İmam-ı Pederi Hasen'den. Pederi Hasan Hasanül Hasen'den. Yani pederi Ali'den, Ali Cenabı Peygamber'den sallallahu aleyhi ve, sellem, teala, aleyhi ve sellem. Dört gece var diyor, Rahmeti Sübhaniyya diyor. Birisi Recep'in bir akşamı. İkincisi, Şaban'ın on beşinci gecesi. İkisi, bayram geceleri. Kurban bayramı arifi gecesi, Ramazan bayramı arifi gecesi. Rahmeti ilahiye yani. O akşam dua et Hakk'a. Öyle sakın ha. Bazı seçenler gibi olma. Bu akşam bayrağı istiyor. İçkiye imişkiye sakın ha. ha leyli Kadir bin aydan eftaldir. Ne oluyormuş o gece? Saf saf alıklar, semadan ruhta da olmak şartıyla. Ruhun manaları var. Demişler kimisi Cebrail Aleyhisselam. Ruhtan murat. Ruhtan murat, İsa Peygamber'in ruhu demişler. Bazı bir resimler. Ruhtan yurağat bir melaike. Hatta bu melaike Hatice Cebrail'e gitmiş. Cenab-ı Hak göndermiş Cebrail aleyhisselamı bu melaikeye Cebrail yani kıyafete tutmuş ne söylüyorsun anlamadım demiş. Gayet de büyük ünlü etmiş bu. Cebrail aleyhisselam çilek kalmış yanında bu melaikinin. Bu meleklerle aşağı iniyor. Sema'dan aşağı iniyor. Efendim, müminlere selam veriyor. Selam-ı İlahiye. Bu melek. Yahut Cebrail yahut ruh İsa Yahut ruhu Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Ali diyor ki, son nefeste Resul-i yanında bulundum diyor. Ruh, dizlerine geldi, sonra göbeğine geldi, sonra göğsüne geldi, sonra hulkumuna geldi. Ve Resul-i Ekrem son sözü, Refikül ala, Refikül ala, Refikül ala dedi. Ve vefat etti. Ruhu, ruh etti. Budak Sarayı tekrar oynadı diyor Cenab-ı İmama'yı, koştum diye söylüyordu, kulağımı verdim, ümmetim, ümmetim diyordu. Defasından sonra da. Bu ölüm haberini Hazreti Cebrail getirince Cenab-ı Peygamber'e demiş ki, Ya Rabbi bazen selam gönderiyordun benim ümmetime, benim vasıtamla. Ben gittimden sonra selamı, selamullahı, senin selamını ümmetine kim tepki edecek demiş. Cenab-ı Peygamber'e, selam-ı allah Teala demiş ki, onlara ben leyli verdim. O akşam ruh, ruh-u Muhammedî yahut ruh İsa ya ruh-u melek yahut cerrah-i selam ne yapacaklar benim selam ilahimi halka tebliğ edeceklerdir. Allah'ın selamını. Daaa, infücara fecre kadar, fecre kadar bir selamdır, Allah'ın selamını alacağız. O akşam uyumayınız ve ibadet ve taatınıza bakınız. Hadi biraz uyuyun. Oruçunun uykusu da tesbiihtir. Günahı affıdır, duası kabuldür. Üç kimse bu gizem istifade edemez. Şu dediğim gibi birisi müddüle hamir diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içkiye tövbe etmeyenler, leyle kadın istifade edemezler. Afa girmiyorlar. İkisi akılı valideyni, anneye babaya ak olanlar, Asi olanlar. Ana yağı ağı olanlar, isyan edenler, alışı olanlar, onlar da affa, apa deriyollar, apa girmezler. Üçüncüsü dünya için üç günden ziyade din kardeşini terk eden, konuşmayan kimse. Üç günden ziyade, büzümsüz yere, İpetiyle, özür dilemesiyle utanma değil de, peki işte köpek havlamış ve çocuk çocuğa vurmuş, böyle büzümsüz yere dargınlıklar oluyor bazen böyle. Bunlar üç günden ziyade dargı duranlar, barışmayanlar. Kısım akavalarıyla, komşularıyla, ahbablarıyla. İki, anayavvaya asi olanlar istifa edemiyor. Üç, içkiyi tövbe etmeyenler bu istifa edemiyorlar. Gelin tövbe edelim. ak akulduksak, asi olduksek, aramızın babamızın gidelim, ellerini öpelim. Onlardan rızalarını isteyelim. Öldülerse onların ruhları için Kur'an okuyalım, hayır hasanat yaptıralım. Böyle dargınlığımızda, varsa dargınlara barışalım, ahbap olalım, kardeş olalım yeniden. Tevhitte alalım, Vatanımız parçalanmasın. Birlik olalım. düşmana evvela parçalar sonra yer adamı. Bir ekmek bütün yenmez. Parçalarını sonra yenir. Muhtelif fikirlerle halkı parçalarlar sonra yerler halkı birer birer. Sekiz yüzüne evvel de İspanya'ya öyle yaptılar Müslümanlara. Onları bölük bölük böldüler, ayırdılar sonra hepsini de kestiler. Hiç ayrımadı bu idi, bu Şia'ydı, bu idi diye. Hepsini kestiler başlangıçta. Kabatın senin Türk ve Müslüman olmanıdır. Haber vereyim sana da. Sen ister Müslüman ol ister Müslüman olma. Sünnetli misin? İsmi Müslüman ismi tamamdır işin senin. Bitti o kadar. Neğer ki kafaya köpek ol. Kelp ol. Kendi biletin namına. Senin, senin aleyhine çalış kendi biletin namına. O müstesna. Dargınlar barışsın. Anaya babaya ak olan Asya olanlar, anneye babaya öldülerse onlara fatihalar okusunlar. Ruhlar için hayır hasanat yapsınlar. Açları duyursunlar. Çiftlikleri giydirsinler. Hele yetimlere, yoksullara Bayram geliyor. Sen yetim müydün, babalı mı? Fakir babalı mı, zengin babalı mı? Bilemezsin zengin babalıysa. Yetimlerdir o günün acısını. Hemen cebindeki para ebedi ne olması istiyorsan acıcıların ne? Yetimi giyirir. Ağlayanın gözyaşını sil. O para ebedi senin olacak. Kıyamadığın para başkasına kalacak. Hesabını sen vereceksin. Ya Rabbi senin rızayı şerifin için buraya toplandık. Hava biraz sıcak ya Rabbi biliyorsun. Ama mahşer günü daha sıcak. cehennem ışığı daha sıcak. Burada biz terledik, bizi mahşere terletme. Amin. Bizi bu kubba altına cebettiğin gibi, yarın Habibi'nin sancağı altına cemet. Amin. Hz. Peygamber'in mübarek ellerinden, Hz. Ali'nin mübarek ellerinden, Hz. Hasan'in ve Hz. Hüseyin'in mübarek ellerinden, Ab-ı Kevser'den, bizleri sula ya Rabbi. Amin. Arşın gölgesinden sofrayı Muhammed'e oruç tonlarıya davet ediştim. Biliyorum ya Rabbi biz de oraya topla. Oruçlarımızı kabul et. O sofrada Ali Muhammed ve Ehlibeyt-i Mustafa ile velilerle mahbublarla buluşalım. Esrarı aşkı hak bulunanla bilme şeremi ya Rabbi. Senin sevdiklerinden sevişelim ya Rabbi. Amin, Amin diyen dilleri cahiminden azat eyle. Vallahi yu ila dar-ı şerem ehline ila salat-ı